1358 numaralı konu, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'in bilmedikleri bir konuda hüküm vermekten kaçınmaları, peygamberden sonra Ebu Bekir kadar bilmediği meseleler hakkında hüküm vermekten kaçınan kimse yoktu, Ebu Bekir'den sonra da bilmediği meselelerde hüküm vermekten en fazla Ömer korkardı, Ebu Bekir'e bir mesele getirildi, o mesele hakkında Allah'ın kitabında ve sünnette bir şey bulamadı, o zaman, reyimle ayktihat edeceğim, eğer isabet edersem, bu Allah'tandır. Eğer hata edersem, bu da bendendir. Allah'tan af talep ediyorum, dedi.